İnanıp inanmamak için hakkında ayrılığa düştükleri o büyük günah ait haberi mi? Dördüncü ayet Hayır Ayrılığa düşmeye lüzum yok Gerçeği ileride bilip anlayacaklar Beşinci ayet Yine hayır Onlar ileride elbette bilecekler Altı ve yedinci ayet Biz yeri bir beşik Dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı? 8. Ayet Hem sizi de çift çift yarattık. 9. Ayet Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Belirli bir ölçüde uyumakla beden dinlenir ve yorgunluklar giderilir. Bilim adamları günde altı saatin yeterli olacağını söylemişlerdir. 10. Ayet Geceyi sükunet için... Bir örtü kıldık. 11. ayet Gündüzü de geçiminizi kazanma vakti yaptık. 12. ayet Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. 13. ayet Ona parıl parıl parlayan bir kandil güneş astık. 14, 15 ve 16. ayet Taneleri, bitkileri ve ağaçları, sarmaş dolaş olmuş bahçeleri... Çıkaralım, yetiştirelim diye sıkışan, yoğunlaşan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik. 17. Ayet Muhakkak iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın ayrılma, haklarında hüküm verilme günü belirlenmiş bir vakittir. 18. Ayet O gün, suğra üflenir de hepiniz bölük bölük gelirsiniz. 19 ve 20. Ayet Artık o gün, gök, kapı kapı açılmış, dağlar yürütülüp dağılmış bir serap gibi olmuştur. 21 ve 22. ayet Şüphesiz cehennem hem her an günahkarların düşmesi beklenen bir gözetleme yeri hem de azgınların dönüp varacağı bir yerdir. 23. ayet Azgınlar devirler boyunca orada kalacaklardır.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 Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamış ve değersiz saymış, kendi bildiklerini yaşamışlardı. 29. ay, biz de yaptıkları her şeyi bir kitaba, deftere birer birer kaydetmişizdir. 30. ay, şimdi tadın cezanızı, artık size azaptan başkasını artırmayacağız denilecek.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 Rahman'ın kendisine izin verdiğinden başkaları konuşamazlar. Onlar da ancak doğruyu söylerler. 39. ayet İşte bu kıyamet kesin gerçek olan gündür. O halde dileyen Rabbine iman ve itaatle bir dönüş yolu edinsin. 40. ayet Çünkü biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi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 Adını ilk ayette geçen naziyat, yani söküp çıkaran kelimesinden alır. Rahman berahim Bir, iki, üç, ve Rahim Allah'ın adıyla. 1, 2, 3, 4 ve 5. ayetler. Andolsun kafir gruplarının ruhlarını gayet şiddetli olarak söküp çıkaran meleklere, Allah'a teslimiyet içinde olan müminlerin ruhlarını,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 Allah her şeye kadirdir denilince 12. ayet öyleyse bu dönüş ziyanlı bir dönüştür dediler 13. ayet İyi bilin ki o zor değildir ancak o sura son üfürülüş yine bir tek çığlıktır 14. ayet bir de bakarsın ki onlar hemen uyanıp toplanırlar 15. ayet. Resulüm Musa'nın haberi sana geldi değil mi? 16. ayet. Hani Rabbi ona mukaddes vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. 17. ayet. Firavuna git çünkü o azdı. Otorite ve gücüne güvenip Rabbini tanımadı. Gücünü ve sistemini Rableştirdi. 18. ayet. Peki Küfürden arınmaya meylin var mı? 19. ayet Seni Rabbinin yoluna ileteyim de artık ondan korkasın. 20 ve 21. ayet Derken Musa gidip ona büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o yalanladı ve karşı geldi. 22. ayet Sonra koşarak sırt çevirdi. 23. ayet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 Böylece onun yönettiği insanlar üzerindeki otoritesi Rablilik iddiası elinden giderdi. Ama Allah'ın da bir hesabı vardı. Fakat o bunu bilmiyordu. 25. Ayet Allah da onu hem ahiretin hem dünyanın ibretlik azabıyla yakaladı. 26. Ayet Şüphesiz bunda Allah'tan korkan kimseler için gerçekten büyük bir ibret vardır.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 42. ayet Resulüm, sana kıyamet saatini ne zaman onun gelip çatması diye soruyorlar. 43. ayet Sende onu anlatma bilgisi nereden olsun? 44. ayet Onun son bilgisi Rabbine aittir. 45. ayet Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. 46. ayet Sanki onlar... O kıyamet gününü gördükleri gün, dünyada bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başka kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 42 ayettir. Abese,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 Müslümanlar için zenginliğinden dolayı hiç kimseye iltifat etmeme uyarısı vardır. 8, 9 ve 10. ayetler Fakat sana koşup gelen kimse Allah'tan korkarak gelmişken sen onunla habersiz gibi ilgilenmiyorsun. 11 ve 12. ayet Hayır, böyle yapman doğru değil. Çünkü o ayetler bir öğüttür. Artık dileyen onu belliyip öğüt alır. 13, 14, 15 ve 16. ayetler O Kur'an çok değerli, iyilik timsali seçkin katip meleklerin elleriyle yazılmış, çok şerefli, kadri yüce, tertemiz sahifeler içindedir. 17. ayet O kahrolası asi insan ne kördür. 18. ayet, Allah onu hangi şeyden yarattı hiç düşünmez mi? 19. ayet, bir nutfeden, spermadan yarattı da onu en güzel şekilde biçime koydu. 20. ayet, sonra ona doğmasında hayır ve şerri seçmesinde yolu kolaylaştırdı. 21. ayet, sonra onu öldürüp kabre koydu. Yirmi ikinci ayet, daha sonra da dilediği zaman onu diriltip kaldıracak. Yirmi üçüncü ayet, doğrusu insan Allah'ın emrettiği şeyleri hala yerine getirmedi. Yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz, otuz bir ve otuz ikinci ayetler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz,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 33. ayet, kulakları sağar eden o ses geldiği, kıyamet koptuğu zaman, 34, 35 ve 36. ayet, İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından kaçacak. 37. ayet, o gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi, derdi vardır. 38 ve 39. Ayet Bir takım yüzler o gün parıl parıl parlayacak, gülecek ve sevinecektir. 40 ve 41. Ayet Bir takım yüzlerinde o gün üzeri tozludur. Üstelik onları toz, topraktan bir karanlık bürüyecek. 42. Ayet İşte bunlar, inkarcıların haktan, hakikatten sapan,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 Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Kıyamet zamanı suğra üfürüldüğü, çekimlerin yok olduğu, güneş dürülüp ışığı söndürüldüğünde, ne zaman batacak bu alem diye etmek eder, Cenabı Hak dileyince çekimleri o yok eder, o zaman kaybolacak bütün dünyalık değerler. İkinci ayet. Yıldızlar kararıp döküldüğünde, Üçüncü ayet, dağlar yürütülüp yok olduğunda. Dördüncü ayet, titizlikle bakımı gereken on ayrık gebe develer bile dehşetten başıboş verildiğinde, Beşinci ayet, vahşi hayvanlar her yönde ürkerek toplandığında. Altıncı ayet, denizler kaynatılıp ateş kesildiğinde. Yedinci ayet. Nefisler eşleştiğinde, ruhlar bedenle birleştiği veya kişiler kendi grubuyla tasnif edildiğinde. Sekiz ve dokuzuncu ayet. Deri deri toprağa gömülen kız, hangi günahından dolayı öldürüldü diye sorulduğunda. Canlanmış cenilerin kürtaj edilmesi de bu ayetin hükmü kapsamındadır. Onuncu ayet. Amellere ait defterler açılıp yayıldığında, On birinci ayet, Gök yerinden sıyrılıp dürüldüğünde, On ikinci ayet, Cehennem daha da alevlendirildiğinde, On üçüncü ayet, Cennet müminlere yaklaştırıldığında, On dördüncü ayet, Her kişi artık hayır ve şerden ne hazırladığını bilecektir. 15. ayet Hayır, yine yemin ederim gündüzleri o sinip gizlenen 16. ayet Ve yörüngelerinde akıp yuvalarına giden yıldızlara Doğuş noktalarında 17. ayet Kararmaya yöneldiği zaman geceye Veya ağarmaya Burada bu mana tercih edilmiştir. 18. ayet Nefes nefes ağarmaya başladığı zaman sabaha ki, 19 ve 20. ayet, Muhakkak o Kur'an, arşın sahibi Allah katında yüksek mevkiye sahip, çok şerefli, güçlü bir elçinin Cebrail'in Allah'tan getirdiği sözüdür. 21. ayet, Orada, mele-i meleklerce kendisine, İtaat olunmaya layık olandır, tam güvenilendir. 22. Ayet Arkadaşınız Muhammed, kafirlerin dediği gibi mecnun değildir. 23. Ayet Andolsun ki o, onu Cebrail'i apaçık ufukta gördü. 24. Ayet O, gayb konusunda görünmeyenleri haber verme konusunda cimri ve saklayıcı değildir. Yahut o, gaybı zanna dayanarak söyler, diye suçlanamaz. Bu mana, bazı kıraatlerin danini, zanin okuyuşuna göredir. 25. ayet O Kur'an, taşlanmış, kovulmuş şeytanın sözü de değildir. 26. ayet O halde, Kur'an'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? 27 ve 28. ayet O Kur'an, bütün alemlere... İnsan ve cinlere, özellikle de içinizden doğru hareket etmek isteyen kimselere bir öğüt ve uyarıdır. 29. Ayet Fakat alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. İnsan her istediğini yapamaz ve elde edemez. Bunun için Allah Teala'nın dilemesini ve dileğimizi kabul etmesini ondan usulüne uygun bir şekilde istememiz lazımdır. Ezül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Meali. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özk.